Alhamdülillahi Rabbil Alamin. Vel aqibatu lil müttekin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Te'anzu billahi minas şeytanirracim Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ve lâkâtırâbîn bâni Adam, vâhamelnâhum fi al-Berd ve al-Bahr, vârazâknâhum min al-Tayyibât, vâfâzlânâhum Allahu Tabellana Rasuluna Nabiüll-Kelim ve naghnu ala zâlîk min al-šaâkirîn bi Çok aziz ve pek muhtaram sunallah. konumuz yine insan. insan muhterem ömür boyu insan deyip konuşmaya başlasanız hatta ömrünüze ömür ekleseniz yine insan bitmez muhterem dersimin mukaddimesinde dua ediyorum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 Mana veriyorum tekrar. Alemlerin Yüce Rabbi buyuruyor ki kitabı keriminde estaizu billah ve le gad kerramna beni Adem Biz Ademoğullarını mükerrem kıldık Yani diğer mahlukata fazla olarak ona ...ki bugün tahmin ediyorum... ...gine mukaddimede kalacağım... ...gelecek ders, o bir ders... ...bu kerametleri sıralayacağım inşallah... ...teala... ...biz... ...Âdemoğullarını... ...beni beşeri... ...mükerrem kıldık... ...ama... ...her derste hemen ifade ettiğimiz gibi... ...bu keramet... ...şu cesediyle değil... ...mühterem Mümiler... ...onun manasına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 Hz. Muhammed'in sancağı altında ve salih kulların içerisinde çağır bizi yarabbi. Bunlara Şeytan da zarar veremiyor muhterem Müslümanlar. Ya ya Şeytan aleyhillâne Geçen dersimde Hz. Adem'den bahsederken söyledim size hatırlayacaksınız barigah ı Mecdi Uluhiyet'ten kovulunca bana fırsat ver, mahşere kadar onlara musallat olacağım. Öylece de oldu. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak o anda buyurdu ki o fırsatı verirken, inna ibadi leyseleke aleyhim sultan. Kapı caminin muhterem cemaatı kulak ver. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor şeytana müllet ve ömür verirken, inna ibadi leyseleke aleyhim sultan. Ben isterseniz kendi tabirimle şöyle söyleyeyim, Ey mey'un, elinden geleni yapmaktan geri kalma, benim gerçek kullarıma sen zarar veremezsin, buyuruyor Cenab-ı Hak. <gülüyor> Diğer ay cellede, onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden varacağım, arkasından geleceğim. Ve lâ tecidu ekzarahum Şakir'in çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın ama, ey alemlerin Rabbi.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 bu zat uyuduğu zaman da abdesti bozulmaz. Ama edeben kalkınca abdest tazeler. Edeben. Çünkü kendinde. Dalgınlık yok. Gaflet yok. Her an Rabbisi ile beraber. Peygamberi Zişan Efendimiz. Hep duyuyorsunuz tabii söylüyoruz. Uyuyorlar. Kalkıyorlar. Namaza duruyorlar. Ayşe validemiz uyudunuz ama ya Resulallah. Ya Ayşe. Tenamu aynaya yana mu kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya Ayşe buyururlardı. Ya 24 saat kalp Allah Allah Allah kalp. <gülüyor> Aşkeri öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki.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 bana açık söyleyeyim gelecek cuma çıkmayın kuzum siz kendinize göre bir hoca bulun evet <gülüyor> yok hocam öyle değil sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız eh gelecek cuma olursam yine derse çıkacağım inşallah <gülüyor> Muhteremim mümin kardeşlerim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 Biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhterem eminler. Evet, salih kullar. Evvela peygamberler, sonra hiç günah işlemeyen hatası olursa, hatası olursa gözyaşlarıyla hemen istiğfarar sarılan kul. Muhterem eminler, hata, günah işlemezler bunlar. Hocam ona bir misal verir misin?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 Mevlana'ya aşk erine bir uğrayalım geçelim isterseniz. Bu manada öyle diyor. Ya Rab bizi en doğruya ilet. Öyle diyor Mevlana'mız. Men bende şudem, bende şudem, bende şudem. Men bende be hacilet, beser üfkende şudem. Her bende şevet şad ki azad şevet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 Dudağınız Hz. Muhammed'in eşeğinde, eşeğinde, yanağınız fahri kainatın izinde olsun inşallah oğutu aleyhine. Mevlamız bizi bu büyük neşeden ayırmasın. Muhterem ünliler, Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen peygamberler ve veliler, hani,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 Velahum yahzanun onlar cennette dereceleri düşük olacak diye mahzun da olmazlar. Melekler onlara melekler onlara daha dünyadan giderken müjdelerler. Tetenzelu aleyhimul malaikatu el la tahafu la tahzanu ve ebşiru bil cenneti elleti kuntum tu'adun. Rabbinizin vaat ettiği cennetle şimdiden sevinin. <gülüyor> Müslümanlar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 ama asilere gelince onu da söyleyeceğiz ayrıca. Evet. Mümin kardeşim. Daima ümitliyiz. Rabbimiz eltafınama sarkılacak inşallah teala. O veli kulların sıfatından bahsederken tanımak için şöyle ayeti vereyim kısaca. Ellezine amenu ve kanu yettegu. İman etmişler ve 24 saat 365 gün bir ömür boyu <gülüyor> iman neşesi ve ittika. İttika. Güneşin, günahın küçüğünden de sakınmışlar. Allah ile beraber olmuşlar. Ve kullar bunlar. Birinci zümre bu. Üzerinde durursanız söz uzanur nur gerkalanın der isen fehvasınca saat biter. İkinci zümre, muhterem Müslümanlar, günahkar Müslümanlar. Evet. Birinci zümre, günahtan azami sakınan Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle, ittika ile şahlanan, şarika ve zirve insanlar. İkinci zümre yine Kur'an'a göre, göre. Esna'yı Zübillah وَآخرُ نَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّعًا Hem günah işliyor, hem ibadet ediyor. Ya. Ya.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 Salih amelle büyük günahı Allah korusun ya Rabbi müminler Rabbim benim nefsimi der sizin nefsinizde böyle olmaktan korusun inşallah <Gülüyor> Namaz kılıyor faiz diyor Namaz kılıyor zina ediyor Namaz kılıyor içki içiyor o kılmıyor deyince.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 Evet, muhterem müslümanlar. Ya biri beyanat veriyor muhteremimler. Biri beyanat veriyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Ya. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Bir gazet kupurünü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 Hani ben isterseniz pek ağır söylemeyin, dedem ağzı leş gibi kokuyor derdi, ben öyle söylemeyeyim de ağzı içki kokuyor diyeyim hadi hafif söyleyeyim size, evet o aleti tutuyor yüzde 65 sarhoş, yüzde 50 sarhoş, yüzde 40 sarhoş filan o alet gösteriyor muhtemel Müslümanlar ve ben müminler aklınıza, vicdanınıza, beyninize, inancınıza, imanınıza sesleniyorum ben.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 ibadetle masiyeti devamlı bir de karıştırıyor bu aslanı. Ya ya ya muhterem müslümanlar ben cemaatime şöyle diyorum. Ve nefsim için böyle istiyorum. Bin yıl ömrümüz olsa yolculuğa devam ediyoruz ya yani ömür yolculuğu. Karşıya kavşak geliyor, kavşak geliyor, kavşak geliyor. Levha var. Hani trafikte tek istikamet tek gençler. Tek istikamet levhaları var ya sağa doğru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 Hayır işine gelmez. sureta Müslüman görünüyor. Fakat seni gidirsen Peygamber Efendimiz ümmetim üzerine en çok korktuğum buyuruyorlar. İnne ahvefe ma ehafu ala ümmeti münafıkun alimun lisan ümmetim üzerine en çok korktuğum münafık dili söz yapan münafık diyor. Sözü lafı becerip ümmetimin gençliğini bilhassa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 Çok tehlikeli bir zümre Rabbimiz muhafaza buyursun. Onun için Resulullah en çok ümmetim üzerine onlardan korkuyorum diyor. İza ra'aytuhum tu'jibuka onları gördün mü ya Muhammed? Kelle kulak yerinde teaccüp edersin. Ve en yekulu kavlihim konuştular mı? Bayet tunturaklı konuşurlar, baya da dinletirler. Ya ya Ke ennehum huşubun de Kur'an benim sözüm değil Ke ennehum huşubun müsennede Dayanmış ve düzeltilmiş Kerestelere benzerler Dayanmış ve düzeltilmiş Kerestelere benzerler Hümül yahsebune külle sayhatin aleyhim Elmallı merhum Tefsirinde öyle diyor da bir gerçek mümin delikanlı dese Tay İstanbul'da bizim için Öksülüyor derler bu kadar acayip De bir ahlakları var anlayışları var ya mümin delikanlı He diyor işte. Yok efendim bizim için öksürdü diyor. يَحْسَبُونَ كُلَّسَ عَيْتٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ Onlar korkunç düşmandır Hazret Muhammed'im. Allah onlarla mukatele etsin. Ne acıyıp aldatılmışlar. Evet dördüncü zümreyi de hemen kısaca söylüyorum muhterem Müslümanlar. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِت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 Dil dönmeye başlamıştır, Allah bilmiyor. Birer daha büyümüştür. Şöyle üç dört yaşında, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamberim Hazreti Muhammed aleyhisselam diyor. Sonunu böyle çekiyor bir de, muhterem Müslümanlar. Yedi yaşında, altı yedi yaşında, kızcağız nur gibi örtüsünü örtüyor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 Mahşerde Allah'ın himayesi ve aksal gayemiz olan cennet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram duyuyorsun. Subhan <gülüyor> Rabbi kerab il-ze'tamayyifun ve salamun ala al ve al-hamdu Rabbi al-alamin al-Fatah.